Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekten insan üzerine o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki o henüz anılan bir şey değildi İnne <gülüyor> muhakkak ki biz insanı karışık bir nutfeden hakir bir damla sudan süzülmüş hulasadan yarattık onu imtihan ediyoruz onun için kendisini işitici ve görücü kıldık. <gülüyor> Şüphe yok ki biz onu o doğru yola hidayet ettik. Artık ister şükretici mümin olsun ister nankör kafir. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Muhakkak <gülüyor> <gülüyor> Şüphesiz ki Ebrar, samimane ibadet eden, içi dışı bir olan iyi kişiler, katkısı kafur olan, cennet şarabı dolu bir kadehten içerler. Bu kafur bir pınardır ki, Allah'ın mahkul kulları ondan içer. Onu istedikleri yerde, kolayca akıttıkça akıtırlar. Çünkü onlar dünyadayken adaklarını yerine getirirler. Ve şerri yaygın olan bir günden, kıyamet gününden korkarlardı. mala olan arzularına ve kendi ihtiyaçlarına rağmen yoksula yetime ve esire yemek yedirirlerdi. İnne ma nu'timukum li vejhi llah la nuridu minkum cezaa'u ve la şükura. İnna nahafu mir <gülüyor> rabbina sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir ücret ne de bir teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz kaşları çatık, asık suratlı bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da onları o günün şerrinden korudu ve onlara yüzlerinde bir güzellik ve parlaklık hem gönüllerinde bir sevinç verdi. <gülüyor> Sabrettikleri'nden dolayı onların mükafatı ise girecekleri cennet ve giyecekleri ipek'tir. <gülüyor> Orada pahtlar üzerinde oturup yaslanan kimseler olarak Orada ne bir güneş sıcağı ne de bir zemherir soğuğu görürler Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine yakındır Meyveleri de kolayca koparabilecekleri şekilde iyice sarkıtılmıştır. Etraflarında da gümüşten bildur gibi olmuş kaplar, ...ve bardaklar dolaştırılır. Gümüşten billur ki... ...onları belli şekillere göre... ...cennet ehli kendileri takdir etmiştir. Orada katkısız zencefil olan... Cennet şarabı dolu bir kadehten de içirilirler. Bu zencefil orada bir pınardır ki selsebil diye isimlendirilir. Ve yatufu ve çocukluk halleri üzere ebediliğe erdirilmiş çocuklar ve genç hizmetçiler de etraflarında dolaşırlar. Onları gördüğün zaman kendilerini etrafa saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereyi görsen Tarifi mümkün olmayan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır gümüş bilezikler takılmışlardır. Ve Rableri onlara tertemiz bir içecek cennet şarabı içirmiştir. <gülüyor> onlara şöyle denir. İşte bu nimetler sizin için bir mükafattır ve çalışmanız karşılığını bulmuştur. <gülüyor> Muhammed şüphesiz ki Kur'an'ı sana hikmetli bir şekilde kısım kısım indirdik. <gülüyor> o halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara veya azılı kafire itaat etme Sabah akşam Rabbinin ismini zikret Sabah öğle ve ikindi namazlarını kıl Gecenin bir kısmında da ona secde et Akşam da yatsı namazını kıl ve gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Teheccüd namazı kıl. <gülüyor> Şüphe yok ki kafirler acil olanı çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar da önlerindeki ağır bir günü Kıyameti bırakıyorlar. Nahnu ve Onları biz yarattık ve mahsallarını birbirine sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zamanda onları helak eder yerlerine benzerlerini getiririz. <gülüyor> Şüphesiz ki bu bir nasihattir. Artık isteyen Rabbine doğru bir yol tutar. Wa <gülüyor> man Bununla beraber Allah dilemedikçe siz isteyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alim, herkesin halini bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Yudir'lü men yeşâ'u fî ve az zalimînâ Dilediği kimseyi hikmetine binaen kendi lütfundan rahmetine dahil eder, zalimlere gelince onlar için çok elenli bir azap hazırlamıştır.